Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum içeri Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç tabuk diye. Yani. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün e, programımızda edebiyat üzerine konuşacağız. E, Hakan Günday eee ...bizimle beraber programda. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Son romanı daha yayınlandı. Bu romandan da bahsedeceğiz. Ama daha genel olarak hani başlayalım. Hı hı. Bizim programımızda mekanla, şehirle ilgili. Açıkçası hani mekanla ilgili diyorum ama... ...senin romanlarında mekanlar o kadar da ön planda değil... Ee, yani şöyle söyleyeyim ee, mesela Zargan'a Berlin'de geçiyor Hı -hı. ama Berlin yerine Paris'te de geçebilir, İstanbul'da da geçebilir, e, New York'ta da geçebilir çok rahat. Büyük Büyükşehir olması hani, gerekiyor sanki mekan olarak Hı -hı. ancak hani spesifik bir mekana özgü bir e, metin e, olduğunu ben hissetmiyorum romanlarının. Hı -hı. E, peki bu me mekanın bu kadar e, hani bir arka planda olması... Sence neyle alakalı? E belki e, de yani özellikle hikayelerde insan ilişkileri üzerine e, düşünmemi öncelikle benim düşünmemi sağlayacak olan hikayeler kurmakla alakalı olabilir. Eğer insan ilişkileri üzerine insanların birbirlerine karşı davranışları üzerine bir hikaye anlatıyorsanız bir süre sonra aslında o davranışların hangi e, Hangi destekler kadeler üzerinde durduğunu yavaş yavaş anladıkça hikayenin yardımıyla bunların mekanlara göre değişmediğini de e, fark etmeye başlıyorsunuz. İnsanlar arası şiddet ilişkisinin, güç ilişkisinin e, çok, dar yerlerde de bir, bir herhangi bir yerde yaşayan bir aile e, içinde de veya işte e, dünyanın bir da. dünyanın bize Evet bir depoda da dünyanın bize göre çok uzaklarda olan bir e, meclis salonunda da aslında çok da değişmediğini e, fark edince o zaman mekanlar artık sadece bir, e, bir renkten ibaret kalıyor bir, bir, bir fon renginden ibaret kalıyor e, en azından benim için Dolayısıyla bir eğer bir mekan varsa o galiba en geniş mekan olan kafatası galiba. Yani benim açımdan enteresan olan mekan. o Ben onun iç duvarlarını e, seyrediyorum ve galiba seyrettirmeye çalışıyorum. Evet, kentten söz ederken hep <gülüyor> fiziksel mekan akla geliyor değil mi? Yani o da e, bizim galiba bir şeyimiz yani 19. yüzyıldan sonra böyle <gülüyor> mekan diye bir şey ayrışıyor insandan ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyden. Hep şehirlerden söz ederken Sanki insanlar yokmuş gibi böyle fiziki bir varlığı anlıyoruz. Bir taraftan da böyle bir şeyimiz var. Evet ve ve dolayısıyla da insanların şehirlerle ilişkisi mesela sorgulanıyor veya e, insanlara bu şehirde yaşadığı yüzünden mi işte bu sebeple mi acaba bazı davranışlar gösteriyor veya göstermiyor diye fikir yürütülmeye çalışıyor. E, öyle çalışıyoruz belki de işimizi kolaylaştırsın diye. Ve bazı genellemeler yapıyoruz işte İstanbul'da yaşayanlar böyledir orada yaşayanlar şöyledir diye ama baktığınız zaman aslında e, bunlar sadece beton ve inşaat demiri ve e, bir takım doğa e, unsurları. Onun haricinde her şey yine insan ve e, dolayısıyla bireyi genellemek çok zor iş bir şehirden yola çıkarak. Evet bu bireyler ama romandaki bireyler tek tek çok güçlü karakterler hakikaten. Ee, bir yandan e, hani e, kendilerine saldırıyorlar, dünyaya saldırıyorlar e, ve eee e, ...şiddetle saldırıyorlar... E, ...depresif bir şekilde de... ...bazen kendilerini ifade ediyorlar... ...ancak e, bu karakterlerde... E, ...melankoli duygusu mesela... ...hani beklenir hani bu, bu karakterlerde... ...melankolik bir şey de beklenir, melankoli duygusu yok... E, ...melankoli... ...hani kendini kaybetmek diye... E, ...tarif edebilirsek... Hı hı. E, ...kendini kaybetmiyorlar... ...çok farkındalar aslında... Ha, abi, ...bana sorarsam... ...bir yandan da kendini kaybetmekten korkmakla alakalı bir durumda olabilir bu yani kontrolü kaybetmekle e, ve bunu ve bundan korkmakla ilgili bir durumda olabilir Dolayısıyla e, daha çok e, demin de konuştuğumuz gibi o daha çok sanki böyle bir bir, bir binanın çökmesini e, hesaplamak gibi e, ve mümkünse yan binalara zarar vermeden bir yakın mühendisliği yapıp sadece içine doğru çökmek ve ve öncelikle kendinle bu ...uğraşmakla alakalı bir şey olabilir bu. Ve hiçbir beklentin olmadan. Eğer hiçbir beklentin yoksa... ...zaten melankoliye ancak ölünce varacaksın. yani <gülüyor> <gülüyor> hiçbir, var, hiçbir, evet. hiçbir Hiçbir beklentin olmadığı zaman... ...kendini düzgün biçimde yıkmaktan başka... ...sağa sola zarar vermeden... ...o zaman melankoliye pek bir yer kalmıyor. Çünkü sadece geriye toz ve duman kalıyor. Evet. Yani kendi diye bir şey... İyi, hı hı. E, önemsemek gerekiyor ki hı hı. onu kaybetmek problem hı hı. olsun. Burada yani kendini o kadar önemsemeyen karakterlerden bahsediyoruz. E şimdi eğer e, kendinle ilgili pek bir fikrin yoksa ve üzerinde içine doğduğun dünyanın ve toplumun sana e, bezediği seni içine batırıp çıkardığı her şeyin üzerinde e, şeyini taşıyorsan, izini taşıyorsan öncelikle ne olduğunu senin ne olduğunu anlaman En az bir ömür, <gülüyor> şansım varsa tekrar gelmek gibi öyle bir e, durumun varsa e, ortalama herhalde on ömürdür. Gerçekte ne olduğunu anlamak. Yani senden toplumu çıkarınca geriye ne kaldığını anlamak. Senden kültürü çıkarınca geriye ne kaldığını anlamak. E, dolayısıyla böyle bir beklenti yok. E, yani kendinle ilgili bir bir sorunun varsa o da kendini bilememek. E o anlamda hani toplumla e, sistem diyelim Hı -hı. sistemle e, bir anlamda e, çok fazla mücadele içinde olan karakterler de değil. Yani Hı -hı. E, kendi içlerinde mücadeleler ama ya o an, şey de ilginç hani eee Sistemle olan mücadeleyi çözmüş durumdalar. Hı hı. Yani orada bir sorun yok. Yani maddi açıdan da sorun yok. Ee, en aşağıya da iniyorlar. Çocukluktan itibaren en aşağıya da inebiliyorlar. Yani hani hakikaten e, sıfır noktasında da olabiliyorlar. İnanılmaz bir zenginlik içinde de olabiliyorlar. Bütün katmanlarında olabiliyorlar. Ve her şekilde de hareket edebiliyorlar. Böyle bir aslında müthiş bir e, sistem, şehir, fiziksel hı hı. alan içinde muazzam özgür karakterler karakterler. O da e, çok çarpıcı geliyor. Yani, ve tabii bu da hikayenin e, kurgusunda çok hoş taraflara götürebiliyor. E, Okuyucuyu müthiş yerlere götürebiliyor. Kurgular çok keyifli, heyecanlı ve sürükleyici oluyor. Yani... Ee, galiba esas kavga. Ee, karakterin kendi içinde geçtiğinden yani esas kan orada aktığından dolayı e, sistemle mücadele daha çok spor olarak yapılanmış şey. Yani <gülüyor> amatör bir ruhla e, daha bir olimpiyatlar ruhuyla e, yapılan bir iş. Çünkü orada kazanılacak olan kupanın e, aslında bir demir parçası olduğunun farkında var. Dolayısıyla daha çok kendisiyle e, bir dünya savaşı götüren karakterler bunlar. E, karakterlerin Neredeyse hepsi demeyeceğim. Az da bir kadın karakter var ama hepsi Hı -hı. erkek. Hani bu erkeklikte o anlamda ilginç. Ee, tabii e, senin için hani bunun nasıl bir önemi var? Sen erkek olduğun Hı -hı. için mi yoksa başka bir... Hani elim elim bu böyle karakterlere gidiyor. Bunu tam olarak hani e, şu sebepledir veya bu sebepledir demem pek mümkün değil. Ama e, galiba elim yazarken böylesi karakterlere gidiyor. Ee, ...ama bakarsın elbet onun da bir zamanı vardır... ...belki hiç hiç beklemediğim bir anda... E, ...oturur ve sadece bir kadın üzerine... ...bir kadın karakterler üzerine... ...bir hikaye an anlatırım belki bir gün ama... ...bugüne kadar hep böyle oldu. ve bir, bir yandan da hani... ...şöyle düşündürdü beni bu... ...hani e, kadınların hala mücadelesi var... ...sistemle, toplumla, hı hı. şehirle... ...daha fazla bir mücadelesi var... ...o mücadelenin içinde... ...kendilerine bakma durumu... ...farklı bir şekilde ilerliyor ee, yani erkeklerin e, sistemi e, Kur'an yaşatan e, kontrol edenler olması itibariyle sistemle daha Aslında daha e, daha fazla çözülmüş bir durumu var kadınların daha çözecek yolu var sanki bu mücadele yani bu senin karakterlerinde de o mücadele yok hı hı. E, belki kadın da... belki belki bunu bu sebepten de olabilir yani bunlar çok farkında olarak yaptığım bir şey değil e, işte Onu söylüyordum sana bu biraz işte o sınavda hangi soruyu biliyorsan oradan başlamakla ilgili. <gülüyor> hani ilkokulda öğretmenin söylediği gibi galiba biraz onunla alakalı. Ee, ama bir yandan da mesela Ziyan'da Hı. Hı -hı. hani e, militer bir mekan var. Hı -hı. Orada bir erkeklik durumu var Hı -hı. askerlik durumundan bahsediyorsun. Yani orada da başka bir hani erkeklik durumundan dolayı bir şeyi sorguladığım bir şeyde. Var sanki. Evet evet yani ziyan tabi bir şey diğerlerinden farklı olarak e, belki de mekanın istisnai olarak önemli olduğu bir yer. Orada da mekan zaten e, bir zeminden çok havanın e, derecesi aslında. Yani soğuk aslında orada mekanın kendisi. E, o İşte... Askerlik görevinin yapıldığı yerin e, iklimiyle alakalı bir e, mekan var orada. E, ve onun haricinde bütün şartların kendisi toplanıp mekana dönüşmüş. Bütün soyut şartların aslında soyut ve somut şartlar bir araya gelip orada mekanın kendisi olmuş. E, ama dediğim gibi evet orada bir sürü erkek var ve hepsi yan yana. Ama yani bana sorarsan aslında şey yani e, yine yine o güç ilişkisi. Kimin arasında olursa olsun, hangi hangi cinsiyetler insan arasında olursa olsun e, belli bir işleyişi var. Ve o belli işleyişi işte e, Yunan tragediyalarında da görüyorsun, e, e, okuduğun sonra çağdaş kitaplarda da görebilirsin. O, o bir işleyiş ve bütün bunların hepsi bir şey, e, oyuncak bütün bu hikayeler sırf bu işleyişi kavramak adına. Hepsi bir araç o açıdan. Bütün hikayeler, bütün bana sorarsanız izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, resim, bütün bu sanatın bütün disiplinleri bunu anlamanın şeyleri, yolları. Bu işleyiş nasıldır? İnsanlar arası ilişkiler ve insanların iç dünyalarıyla ilgili durum ve bütün o gelgitler. Hepsi hepsi buna bir vesile. Ki bu askeri mekan mesela hmm. bir şey yani aslında denetim için Hı -hı. oluşturulmuş e, fiziksel olarak e, bir e, şey araç yani Hı -hı. ama bir de görünmeyen mekanlar var. Hı -hı. Özellikle sınıflardan söz ettiğim zaman insanların mesela kendi yaptıklarıyla, kendi sembolizmleriyle, kendi tasvirleriyle başkalarının hayatını tasarlamaya çalışması yani böyle bir güç elde etmiş. Ama bu görünmediği için yani gözle görmediğimiz, içinden baktığımız bir şey olduğu için bu temsil mekanlarını görmüyoruz. Yani sanatın kimi zaman bu konuda çözücü bir işlevi var. Bunun bir kurgu olduğunu bize gösteriyor. Ama şehir planı yapılırken ya da insanların işte üretimle ilgili şeyleri planlanırken nasıl üretecekler, nasıl yaşayacaklar, giyim tarzları nasıl olacak vesaire bunları aslında gizli bir mekanda tarif eden, ...hayali bir mekanda tarif edip... ...onun sonra gerçekmiş gibi... ...kurgulayan bir de iktidar ilişkisi var... Hı hı. ...acaba bu... ...bireylerin yani... ...bunlar arasındaki kolayca kayabilmesi... ...bu göstergeleri kullanan insanların... ...kendileriyle mücadele etmesi için... ...bir araç olabilir mi? Çünkü... ...asıl sorun... ...bireyin kendi meselesi... ...gibi anlıyorum ben... ...yani şeyden çok... ...yani aslında kendi içinde kurguladığı... ...bir şey var, iktidar var... E, diğeri daha şey yani görünür olan çok daha basit kalıyor. Acaba böyle bir şey algılayabilir miyiz bu şeyden yani bu kavramsallaştırmadan? Çünkü hep burada insana gene dönüp insanın kendisiyle hesaplaşması. E tabii çünkü bu, yani eğer kişi kendisiyle ilgili e, daha çok soru sormaya başlarsa e, çevresinden ziyade önce kendisiyle ilgili e, ister istemez e, kaçta kaçının Kendisi olduğuna dair bir, bir soru da ilerlemeye başlayacak. Ve ilerledikçe doğasına aykırı olan şeyleri de görmeye başlayacaktır en nihayetinde. Doğasına ve, ve yapısına ters olan şeyleri. Ve bir tesadüf değildir ki zaten doğasına aykırı olan şeylerin çoğu da başkalarının e, ona sunduğu ve e, üzerine böyle atıp Ee, onu, onu aslında böyle bir zırh gibi böyle kapladığı bir şeyler onlar dolayısıyla yani siz eğer kendinize kendinizle uğraşmaya başlarsanız bir süre sonra fark edeceksiniz ki aslında bütün dünyayla uğraşıyorsunuz çünkü e, size ters gelen şeylerin çoğu size e, zorla yaşatılanlar ki bunlar sizin için yaşama olanı olarak çizilmiş sınırlardan tutalım E, aklınıza gelebilecek işte söylediğiniz gibi e, giysiden e, bütün o gün içinde e, uyanmadan uykuya kadar yaptığınız katettiğiniz bütün o zaman içinde maruz kaldığınız her şey. Onları sorgulayabilmek ciddi olarak sorgulayabilmek adına belki de işte başlangıcı biraz daha geriye alıp içeriden başlamak gerekiyor. Kişinin kendi içinden başlaması gerekiyor. Çünkü diğer sorgulama ya direkt başlanıldığı takdirde. Kişinin kendisine bakmadan direkt çevresiyle ilgili sorular sormaya başladığı takdirde eksik kalma ihtimali çok. Ve bunu beğenmedim onun için A'nın söylediğini değil B'nin söylediğini yapalım deme ihtimali çok. Halbuki kendisinin ne söylediğini önce bir duyması gerekiyor belki de. Peki burada beden nasıl bir fonksiyon görüyor? Beden Allah'tan ölümlü. E <gülüyor> onun, onun için bütün bu sıkıntılar bir süresi var. Bir raf ömrü var. Allah'tan. Evet. Yani e, bir, bir yani bir raf ömrü var bütün bu işte. O açıdan eee iyi ki var. E, ama bunun de bedenin e, beden bütün şeylere tavruzlara açık olan e, bir hedef tabi Her şeyle. Yani e, işte doğumunuzdan itibaren maruz kaldığınız her şeyle ilgili. Bütün şeylere, işgallere ve taarruzlara açık sizin zamanınızı ve emeğinizi işte hem fikir olmadığınız herkes çeşitli sebeplerden dolayı işgal edebilir ve bunu yani yasal olarak yapar veya başka bir şekilde yapar. Ama en nihayetinde beden fazla ortada. <gülüyor> fazla ortada ve siz zannederken bedeninizi kendinize ait olduğunu aslında bir kamumalı yani <gülüyor> yazık ki böyle ya yani. onu kurtaramıyoruz. Yani bu bir kamumalı. <gülüyor> Onun için yani gerçek kamusal alan işte ...beden. E, saklamaya çalıştığımız bedenlerimiz yani ama saklamak mümkün değil. Bu karakterlerin aslında çok da somut karakterler. Hani hmm. e, kafatası diyorsun ama yani hmm. etik kemiği, vücudu e, önde ve hani Okurken hayal ederken de yakışıklı hani böyle bedenlerini ortaya koyan onu kullanan ve bir anda da başka bir bedene çok rahat müdahale eden hatta tak diye çıkartıp silahını vuran karakterler. O anlamda da hani beden böyle çok yaşayan çok canlı bir, bir şey var yani kafatası değil senin karakterlerin. Evet evet. O bedenle birlikte var olan karakterler. Hı hı. Yani evet işte o, o da bir şeyin parçası. Yani bu satraç şeyinin e, işte 64 karelik zeminin o da e, öne önemli bir taşı. Ve, ve onun üzerinde de sürekli zaten soruluyor. ve e, ben farkında olmadan şimdi yıllar içinde artık biraz dönüp baktığımda ne, neler yazmışım diye e, farkında olmadan aslında üzerinde e, çok hikaye anlatmaya çalıştığım bir konu. Tabii yani kişinin bedeniyle ve Beden, bedeninden kaynaklanan birtakım takım zaaflarıyla aklınıza girebilecek her şeyle ölümlülüğüyle, doğmasıyla doğumuyla e, neye sahip olup neye sahip olmadığıyla bedeniyle ilgili e, bütün bunların e, aklının üzerindeki etkileri üzerine e, ister istemez yine elim kaymış ve galiba hikayelerin birçoğunda bununla ilgili bölümler var. Çok da şiddet var. Hı -hı. E, o şiddet niye bu kadar var? E şiddet bir e, iletişim biçimi olarak var. Şiddet bir iletişim biçimi olarak koyduğunuz zaman bir yere hikaye anlatırken en azından benim e, üzerine düşünmek istediğim konularla ilgili hikayeler anlatırken e, bireylerin veya karakterlerin şiddet karşısındaki tavırları onları anlamak açısından e, bana zaman kazandırıyor. Onları anlatmak açısından da öyle. Çünkü şiddetin karşısında bir takım refleksler var. Bu reflekslerden biri mesela derhal şiddet, şimdi şiddetin karşısında bir durumuna baktığımızda ya uygulayandır ya maruz kalır ya da dünyanın çoğunluğu gibi izler. Şimdi böyle bir durumda bir karakteri eğer anlatmak istiyorsanız, Benim açımdan e, kullanışlı olan durumlardan bir tanesi onu bir şiddetle karşı karşıya e, getirmek ve ve bakmak devamına. Acaba şiddeti uygulayanın yanına mı geçiyor? Yoksa şiddete maruz kalanın yanına mı geçiyor? Yoksa 3 adım geri atıp evet. hatta bir camın arkasına geçip kan üzerine sıçramasın diye arkadan mı izliyor? Veya kanalımı değiştiriyor televizyonda bir e, şiddet sahnesi görünce akşam haberlerinde. Dolayısıyla bu benim hikaye anlatma e, temposuyla belki alakalı. Ben istiyorum ki hemen belki e, ortaya çıksın buradaki tercihler. Ve sonra bunun üzerine karakter hangi tarafta yer alıyorsa bunun üzerine devam etmek ve bunun e, sebepleri üzerinde e, durmak. Neden şiddet uygulayabiliyor? İşte başkasının bedeni hiçbir değer e, ifade etmediği için mi acaba ona? Yoksa başka türlü iletişim kurması mı mümkün değil? Ee, veya aslında esas şiddeti kendine mi e, uyguluyor ve farkında değil? Ee, yoksa şiddetten kendine bir kimlik mi yaratıyor? Bunu bir güç kurmanın, başkaları üzerinde bir güç sahibi olmanın bir yolu olarak mı kullanıyor? Bütün bu soruları sorarak karakteri anlamak açısından iyi bir e, başlangıç noktası diye düşünüyorum. Şey, karakterler şiddete maruz kaldıklarında hani hmm. ıı, genel olarak travma, depresyon hani böyle bir maruz kalındığı durumda ya da uygulasa bile hani bunun yarattığı bir şey ama bu karakterler öyle değiller yani ...şiddetle ilişkileri hani böyle bir travmatik hiçbir şey yok aslında. Travma denilen şeyin anlamı aslında, yok neredeyse. Aslında bakarsan eğer kitap işte iki yüz sayfaysa veya 400 sayfaysa... ...onun tamamı, tamamı şey travma. Travman evet. Onun tamamı <gülüyor> İnsan travma. İnsanın yani durumunun travması. Şiddetten önce de travma vardı. O olsa o üstüne geldi. Ya, evet, e, belirli bu. bir olayın birebir e, travmatik bir şey olduğu diye bir şey söz konusu Yok. değil. O, o genelde işte o kendinle mücadele etmenin e, şey yani sürekli bir savaş halindesin zaten. O sırada e, birinin o savaşa dahil olduğunu pek göremiyorsun. Çünkü zaten orası toz duman. İsterseniz kısa bir müzik arası verelim. E, Lemmy'den dinliyoruz. Back in the USSR. In the USSR back in the USSR back in the USSR back in the USSR Really knock me out If really the west behind And I'll show you Make you sing and shout And you're just always on my mind My, mind, my, mind, my, mind, my, mind. Show me round Just hope the man was laid down south Take me to your daddy's farm Ready to hear your bell Like it's ringing out Come and keep your comrade warm And back to me you are born back in the USSR The It's be really out They I'm back in the USSR You don't know what you are for Back Back in the USSR Lemi'den dinledik, Back in the USSR, Butchering Bittles albümündendi. E, Hakan Günday ile olan sohbetimiz devam ediyor. E, bu e, karakterlerin isimleri çok hoş. E, Sargana, <gülüyor> Koma, Zo, Azil, Asil, e, daha da daha romanında da şu anda Gaza, Ahat, Dordor. E, bu isimler e, böyle ilk önce isimler mi çıkıyor yoksa karakterler şekillendikçe o isimler mi oluşuyor? Yani aslında galiba bu biraz Türkçeyle alakalı bir şey. Ee, veya işte bütün bütün metinde a, kurmaya çalıştığım bir müzikle alakalı. Belki de. Ee, yine tam bilmediğim yerlerden sordun. Çünkü bilmiyorum tam olarak bunlar nereden geliyor. Ama şimdi düşününce bunlar biraz müzikle alakalı. Biraz bu kelimelerin e, kulağımda nasıl çınladıklarıyla ilgili. Ve... E, Ve onu bulmaya çalışıyorum galiba. Hep hep o karaktere uygun sesi bulmaya çalışıyorum. Yani e, anlamlarından ziyade daha çok sesle, sesle düşünüyorum herhalde. Ve e, onun sonucunda da böyle e, kelimeler çıkıyor. Ve şimdi biraz düşününce de şimdi herhalde biraz da şunun da bir, e, şu da bir etken olabilir. Daha baştan bütün bu hikayenin bir kurgu olduğunu ...anlatmanın bir yolu da olabilir belki de. Yani daha baştan... ...birazdan bir oyun oynayacağız ve bu oyunda... ...böyle isimler var ve bu isimleri... ...normalde duymuyoruz biz... ...diye başlayan bir oyun. ve Belki... hani ...bu bu gösteri de böyle. Burada... E, ...her zamanki isimler yok. Burada başka isimler var. Ve... ...baştan bu ön kabulle başlarsak... ...hem bütün bunların bir kurmaca olduğu... ...hem de işte... Bu kurmacayı bir an için bile olsa bir saniye ne bile olsa gerçekmiş gibi hissetmek e, meydan okumasıyla e, yola devam etmek de olabilir. Bilmiyorum belki bunun yani bir şey gibi çizgi roman gibi çizgi roman gibi ve böyle bir e, oranın başka bir dünya olduğuna dair belki de bir araç bütün bu e, farklı isimler. Çok sinematografik e, bu arada e, ve e, şu anda zaten e, bu romanlar üzerine en az iki tane benim bildiğim Hı -hı. film projesi var. Belki daha fazlası Hı -hı. da vardır. E, bir yandan çok sinematografik yani gözünüzde hani çiz, çizgi roman gibi hakikaten Hı -hı. böyle hat, hat, hatta çizgi romanı. Pardon animasyon filmi çekilse çok hoş olabileceğini Hı -hı. düşünüyorum. Otto galiba zaten bu karakterlerin şeyleri çıkmış değil mi? Karakter çizimleri çıkmış. Çizimleri var evet. Çizim Emre, Emre Orhan'ın yaptığı çizimleri vardı. Kinya ve çizmişti. <gülüyor> evet. Ve Kinya ve Kayda'nın dövmelerini çizmişti. <gülüyor> eee ama bir yandan da hani mesela filme çekmek açısından da bu karakterleri nasıl hani kastını bulursun nasıl oyunculuk çalıştırırsın nasıl yüzey çıkar düşünmek de çok zor yani hmm. e, hem bir yandan çok sinematografik hem de yönetmeni çok zorlayacak projeler olduğunu hissediyorum. Sen de düşünüyorsun ee, evet o, o o bambaşka bir sanat zaten. Yani e, o tamamen tamamen ayrı e, şeyden romandan romanından Farklı bir sanat. ve O sanatın kendi kuralları var ve kendi araçları var her şeyden önce. Ve o araçları e, alıp yeniden o hikayeyi o araçlarla anlatma e, işi galiba, disiplini bu. E, yani eğer bir kitap bir sinemaya veya başka bir yere uyarlanacaksa veya geçecekse, galiba kitabı önce ortasından bir yırtıp atıp ondan sonra yeniden o sinema olacaksa, tiyatro olacaksa, başka bir şey olacaksa. Onu, oranın araçlarıyla, oranın kurallarıyla, kanunlarıyla bunu yeniden üretmek e, esas galiba. Onun için hani e, o, o ben şey farklı. Hani bugünden şimdi böyle isimler var veya böyle karakterler var daha doğrusu deyip hani ne yapacakımızı kestirmek çok zor bununla ilgili. O zaman çok da heyecanlı e, çünkü metne o kadar bağlı kalınmasını e, tabii, istemeyen de, bir yazarımız e, var. Çünkü, çünkü hiçbir, <gülüyor> Kalınamazdı. Çünkü yani Zaten gün, kalınamazdı. Yani ama Yani hiçbir metin... Hmm. Bence son, son hal değil ki yani e, hiçbir metin böyle bu son oradadık işte nokta var ve artık bitmiştir. Böyle, böyle bir şey buna sorarsan mümkün değil. Ee, onun için o yeni sanat disiplinine geçişle birlikte o yeniden üretilmesi e, gereken e, bir, bir, bir iş Aslında benzerlikleri üreten şeylerden de biraz kaçınmak lazım yani hı hı. bizim hayatla kurduğumuz benzerlikler hı hı. aslında bu iktidar şeyinin de üretildiği yerler yani mesela siyasetçilerin ortadan şey yaptığı geliştirdiği şeyler hı. kendi sembolik dünyaları aslında hayatın yerine geçmesi o benzerlik işte ben halkım. Şey, hak gibi düşünüyorum. Evet. Yani şeyi <gülüyor> yansıtıyorum değil mi? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani bu hep benzerlik üzerine... ...bu uyumluk modu üzerine giden... ...bir de şeyimiz var, bir dünya var. Yani bu tekabüliyet ucu üzerine kapalı. kurulmuş. Evet, ucu, ucu kapalı. Ucu açık değil, ucu kapalı. E, onun için e, tabii bir... çünkü işte benzerlik... E, ...bir araya gelmenin tabii temellerinden biri olduğu için... E, ...bir araya gelmekte taşlaşabilirsiniz. yani aynı zamanda da prototipleşebilir. Tabii. Yani e, şeyin... E, merkezsiz bir ilişki içinde birbirine benzemek başka bir de bu benzerlik aslında gerçeğin kendisidir diyen hani yerine geçen bir şey hani şiddetin aslında kaynağı hatta da hatta benzemeyi bir ideal haline getirmek evet, evet. en sıkıntılı şu bu son olarak hani aklıma şey geldi başbakanın sözleri geldi de insanlar gençler nasıl yaşamalı öğrenciler çünkü öğrenci deyince kendi ...şeyinde, kontrolünde... ...hani okul bitirdikten sonra... ...o kadar değil ama üniversite, yöğük... ...vesaire nasıl bir şey değil mi... ...bu benzerken yani benim gibi yaşayacaklar... ...biz yapmadık gençken işte onlar... ...kızlarla ayrı mekanlarda duracaklar... ...falan erkeklerle kızlar... ...mesela bu bir benzerlik problemi... ...yani ne, kendi işte. hayat... Evet. ...şeyini, biçimini başkasını ...benzetmek yani sen de böyle yapacaksın... ...ama de otoritenin... ...sonrasında şeylerinden biri... Eğilim, ...doğal eğilimlerinden biri bu galiba... Yani her tür otoritenin yani aile reisinden başlayarak e, her tür otoritenin e, neyin, kimin üzerinde otoritesi varsa onun kendine benzetme çabasının temel e, amacı da otoriteyi devam ettirmek galiba. Yani çünkü farklılaştığı sürece e, kendisinin otoriteye sahip olması biraz zor. Onun her alanda böyle bir e, otoritenin E, ...yönetilen tarafı... ...kendine benzetme e, çabası... ...her yerde var. Herhalde oradaki problemli noktada da... E, ...otoritenin üzerine uygulanan... ...kitlenin... E, ...bunu nasıl algıladığı, bunu nasıl yaşadığı... ...yani orada çünkü otoriteyi fark edemeyecek... ...bir boyutta olduğu zaman... ...otosansör başlıyor. Senin bu gezi yazan... Hı hı. <gülüyor> ...olayları üzerine yazdığın... ...metin e, çok e, yani etkili olur. İşin böyle sinsi bir tarafı vardır... ...en nihayetinde sonra... ...otorite hava olur... Ve teneffüs edersiniz tabii. İnsan ister istemez teneffüs eder. Onu gün içinde e, son, bir deri deriye dönüşür. Kalıcı olur. Yani, yani deriye dönüşür doğru. ve farkında hmm. insan va varması zorlaşır. Ben şu an bu davranışa sergiliyorum ama kendim için mi yoksa e, şu mevcut otorite arzu ettiği için mi acaba? Bunu bunu ayırt etmesi zorlaşır tabii. Böyle, böyle bir şey var. Böyle bir risk daima var orada kişi şey herhalde e, hani sen öyle söylüyorsun sanatın bu otoriteye karşı bir evet, bence orada işte kişinin daima uyanık olup e, kendi içindeki mücadeleyi asla şeysiz odunsuz ve kömürsüz bırakmamak orada eğer bir alev varsa onu daima canlı tutmak ki o alevin ışığında hangi davranışları kendisine ait hangi davranışları e, yabancı bir madde olarak içine girmiş ...bunun ayırdığına varmaya çalışması... ...yani her sabah uyanıp... ...ben şu an... Tam olarak... ...kimin taklidini yapıyorum... ...diye belki de sorması... ...yani kimin taklidini yapıyorum... ...dün akşam gördüğüm bir... ...bir ne bileyim işte... ...televizyondaki bir karakterin taklidini mi yapıyorum... ...yoksa meclisteki birinin taklidini mi yapıyorum... ...kimin sözünü dinliyorum ben şu an... ...kendi kimliğim oluşturduğum şeyin taklidini bile yapıyorum... ...işte oradan başlanırsa belki birden e, o teneffüs edilen otorite insanda hafif bir şey yapabilir. Bronşları yakma yapabilir ve öksürmeye başlayabilir. E, öksürmek de e, umut verici olabilir bu acılar. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> belki göğüs yani. yani biraz şey kusma hali gibi <gülüyor> evet, yani yani bunu evet gibi. bunu bunu reddetme. Evet, ya yani. yani bazen tabii bu anonim kimliklerin arkasına sığınan e, e, şeye e, özellikle iktidar sınıfına diyelim büyük özgürlük tanıyor aslında bu anonimleştirme. Çünkü yani bir şeyi böyle anonim tarif edince evet. onun arkasında gizlenmiş bir öznelik oluyor. İşkence yapan bir polis gibi mesela işte beyolunda ...bir şey vardı... <gülüyor> ...emniyet müdürü... E, ...ya da amiri... ...bu Hortum Süleyman... ...yani çeki düzen veriyordu... ...Beyoğlu'na kendince... ...ve bunu da sivil toplumdan... şey yaparak ...destek olarak yapıyordu... ...yani işte bir takım insanlar onun için... ...hayırlı hizmetler yapıyor... ...Beyoğlu'nu düzene koyuyor... ...buraya işte şeyleri sokmuyor eşcinselleri... ...buraya bilmem ne yapmıyor falan... ...emlak değerlerini arttırıyor falan diyenler... ...şimdi burada bu anonimlik... ...yani halk bunu istiyor... ...şeyinin arkasına gizlenmiş aslında... Bir de öznerlik var. Ben bu topluma ben gösteririm. Yani biçim de veririm. İstediğim gibi de şey yaparım. Şiddetle onu yönetirim. ya yani Böyle bir e, tuhaf bir ilişkisi var şeyin. En iyi işleyen otoriter sistemlerden biri e, her kişinin kendi e, diktatörü olduğu otoriter sistemlerden biridir. Yani en iyi bu işler. Eğer siz kendi e, şeyiniz olursanız, kendi polisiniz, tamam o zaman kimsenin başına polis dikmeye gerek yok. ...bunu sonsuza kadar götürebilirsiniz. Yani. <gülüyor> Bu tutar. Çünkü öbür türlüsü zor. Öbür türlüsü plastik bir şey. Hmm. Yani uğraşmak lazım onun için. O suni bir şey. Arkasında bir ama, merkez olmasın. Ama olması tabii yani. ama eğer inan inanırsa insanlar... E, ...hangi projeyse artık sürdürülmek istenen... E, ...o takdirde o projenin neferi haline geldim bir kere... ...ilk önce kendisini zaten... ...bir ensesinden tutup çeker en ufak... ...yanlış hareketinde. Çok uğraştılar... ...mesela bu gezi olaylarının arkasında bir merkez aramaya... ...çok uğraştılar değil mi? <gülüyor> hani onun arkasında da... ...böyle sanki birisi var böyle yukarıda duruyor... ...şöyle yapın, oraya kışla yapın... ...şuraya cami yapın, buraya falan diyormuş gibi... ...hani bir yönlendirici bir güç aradılar... ...ama bulamadılar. O çok bana tuhaf geldi... ...yani bu kadar... E, ...ulu orta bunu söyleyip de sonra karşılığında... ...tamamen... E, ...fos çıkması... Yani olmayacak bir hayaldi. Kendileri gibi zannediyor galiba. İktidar böyle kendisine benzetmeye çalışıyor. Mesela Gezi'de bunu çok iyi gördük. Gezi'yi kendisine benzetmeye çalıştı. Uğraştı, didindi. İlla arkasında bir güç var. Bunu iktidar için yapıyor ve... ...böyle eylemler planladı. Beni yani, yok etmeye çalışıyor. Ha beni yok etmeye çalışıyor. Hani ne kadar ilginç değil mi? Aynada sanki kendisini görüyormuş gibi iktidar. Ve tarif ediyor Gezi'yi kendince. Ve bulamadığı... İşte camide içki içtiler dedi şunu dedi bu hani yalanlar üstüne yalan söylemek zorunda kaldı. Onlara dair de bir görüntü ufacık bir şey de çıkmadı. Yani aslında e, bazen hani kendimize e, şey yapıyoruz. Özellikle iktidar kendisini e, dil, e, ifşa ediyor aslında. Suçlarken kendisini ifşa edip e, karşı tarafı da kendisi gibi böyle görüp bir merkez bir şey bir güç olarak kavruyor. Bu açıdan yani bu fragmanti olması tabii iktidar sınıfına ait bir şeydi aynı zamanda. Yani halkın öyle bir şeyi yok. Yani insanların birbirine şiddet uygulama derdi yok. İşte bunu gördük gezide. insanlar yan yana durabiliyorlar. Çok farklı öncelikleri olabiliyor. Orada dua ederken birileri öbürküler slogan atmayı kesiyor. Bu yani düşünsenize 69 yılından beri var olan bir imgenin Yani şey olması, yıkılması. Yani sağcılar, şeriatçılar gelecek, kamusal alanımıza el koyacak. Niye yapmışlar bunu? İnsan düşünüyor yani sahiden. Niye yapmışlar işte 6. filoyu protesto etmek için gençler toplanıyor. Peki Türkiye'de bu kesimi taşlamak veya dövmek yani şeye mi aitti? E, muhafazakar kesime mi aitti? Onlar mı Amerika'yı kurtaracaktı? Yani ya da 6. filoyu... Şey yapacaklardı, koruyacaklardı. Ne kadar kötü bir miras aslında bu. Ve bu mirasla hiç bugüne kadar hesaplaşılmamıştı. Ama orada birdenbire kendiliğinden, bu da tasarlanmış bir şey de değil, namaz kılındı ve bu imge bir anda havaya uçtu. Çok basit bir eylemle, yani bunu tartışa tersi yıllarca konuşsak belki çözemezdik. Ben çok hatırlıyorum çünkü bu olayı bilmediğimiz için... E ne bileyim bir toplantıda falan birisi geldi zaman yanımıza. Aman onunla konuşma. Niye işte o Şevke İlgi bu şeyin 69'un, kanlı pazarın sorunlarından biridir. Sakın onu buraya sokmayın falan. Hep böyle bir mirasla uzaktan hayalet gibi dolaşan bir miras vardı. O hayalet geldi orada. Gayet şey olarak bir anda yok oldu. Çözüldü, Çözüldü sayiden. Yani insanların farklılıkları aslında hiçbir zaman problem teşkil etmiyor. Önemli olan bu sopaların yani... Çalışması, iktidar sopası ve kalıcı olduğu için onu biz şiddet olarak görmüyoruz. Sürekli şiddet aslında yani bitmiyor ki hiçbir zaman. Evet, e, programın sonuna Geziye geliyoruz. Geziye geldik? <gülüyor> Geziye geldik. Belki yani. onu da kapatırız. Ama e, e, ben dahadan biraz bahsetmek istiyorum. <gülüyor> e, çünkü e, dinleyicilerimizden eminim şu anda heyecanla okuyan, bitirmiş olan ya da e, başlamak üzere olan bir sürü e, okuyucu vardır. E, biraz dahadan bahseder misin? E, kaçak e, göçmenler üzerine <gülüyor> e, bir depoda geçen. De aslında... E men hemen yazma yazma süreçleri benim için hep hemen hemen benzer oluyor. Ve onların da başlarında mutlaka bir, bir soru oluyor veya bir e, kavram oluyor. Ve her şey o soru veya kavramla uğraşmak adına yapılıyor. E, bütün hikaye karakterler yani sayfalarda gördüğün her kelime aslında o soruya bir yanıt aramak değil. O sorudan yola çıkıp 500 tane daha soru sorabilmek için aslında. Hepsi onun için bir, bir şey, araç. Dolayısıyla buradaki soru da bütün, bütün hikayenin merkezindeki o soru da Tekin çoklu olan ilişkisiydi. işte bireyin toplumla olan, kalabalıkla olan ilişkisiydi. Ve bunların arasındaki güç ilişkisiydi kimin e, hangi şartlarda fırsatını bulduğunda e, kalabalığa nasıl hükmettiği, kalabalığın bireye nasıl hükmettiği üzerine e, farklı sahnelerin olduğu bir e, hikaye bu. Dolayısıyla esası buydu. Esası bu. Ve ve bunu anlamak üzere yani işte bireyin toplumla olan ilişkisini daha çok güç üzerinden, e, hükmetmek üzerinden e, bir bir Bunu açmaya, bu soruyu açmaya yarayan bir hikaye. Daha da çok ilginç bir kelime bu arada. değil Hı -hı. Mi? Yani ben bir ara düşünmüştüm. Yani daha aslında belki de yaşadığım hayatı en özetleyen metafor olarak daha. hani Hep daha var. Her şeyde daha daha başarı, daha fazla, daha az, daha acayip bir kilit Hı -hı. gibi duruyor aslında. Daha senin e, için. Daha belki de kelime olarak e, mevcut olanın Ee, ...her şeyi anlatmadığı... ...ön kabulü oluyor galiba. Yani mevcut ne görüyorsak... ...aynada veya... E, ...karşımızda... ...bunun, e, bu görüntülerin... E, ...işte bundan ibaret... ...olmadığına dair bir ön kabul. Çünkü dahası var. Saniyeler içinde de var. Evet, zamanla yaşıyoruz. Yıllar içinde evet. de var. Ee, sessizlik içinde de var. Evet. ...yani kelimeler arasında da işin dağısı var... ...söylenmeyenler de işin dağısı... ...birle iki arasında da çok dağılıyor... <Aynen. gülüyor> ...dolayısıyla... E, ...dolayısıyla bu şey... E, ...büyütmesi ve çoğaltması... E, ...mümkün olan kelimelerden biri... ...o, o da hemen şeyi... E, ...düşündürtüyor yani... ...ütoppa hiç bu zaman kurmuyorsun... Hı -hı. ...bir vadi yok... ...ama daha diyorsun... <gülüyor> O da evet. ilginç başka bir alternatif bir şey koyuyorsun. Yani Ütopya hmm. yerine bambaşka bir şey koyuyorsun. E, şöyle düşünelim. Kendi yolunu kendin e, döşüyorsan eğer asfaltını kendin döküyorsan... E, ...bu karakterler yolun nereye gittiğiyle ilgilenmiyor. Yeter ki yolculuk devam etsin diyorlar. Yolculuğun kendisi daha. <gülüyor> evet. E, aklımdaki bir şey de Türkçe... Ee, son, e, Hı -hı. ...son olarak... Hani ...belki buradan bahsedebiliriz... Ee, ...türkçeyi... E, ...niye seçtin... ...başka dillerde de yazabilirdin çünkü... ...öyle bir şey alternatifinde vardı ama... ...türkçeye senin özel bir ilişkin var... ...anladığım kadarıyla... ...yani... E, ...benim arabın en iyi olduğu kitaplardan biri... ...Türkçe Sözlük... <gülüyor> ...ve... E, ...bana sorarsan oradaki her kelime için... ...ayrı bir roman yazılabilir... Ee, ve her kelimenin bir hikayesi var. Ben daha 8 tane anlatabildim. 8 romanda. Daha e, bu kadar. Ama e, yani bu, bu dil benim derdimi e, işte sana da söylüyordum. Tam olarak anlatmam her ne kadar mümkün olmasa da hiçbir zaman anlatmaya, derdimi anlatmaya en yaklaşabildiğim e, dil Türkçe. Onun için de e, bunun üzerinde ...çalışmaya, bu Türkçe matematiği... ...üzerinde... E, ...ilerlemeye e, devam ediyorum ve... ...bu, bu uğurda... ...çabalıyorum. Yani ile ...neler yapılabileceğini... E, ...öğrenmeye çalışıyorum. Bu konuda da Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar... ...Romanı galiba senin için... <gülüyor> e, tabii, çok, çok, bir... çok iyi bir örnek işte Türkçeyle... ...neler yapılabileceğini Çok iyi bir örnek. Muazzam bir... ...çok çok önemli bir örnek ve onun gibi daha... ...nice... E, ...kitaplar var. Hani... Çünkü Türk Türkçe bu imkanları veriyor. Üzerinde tabii ki bütün diller veriyor ama yani bu çok kişisel bir şey tabii yani. insanın bir dille olan ilişkisi. Ve ben rüyalarımı belki uyanınca Türkçe anlatmayı <gülüyor> ne kadar aklımda kalıyorsa tercih ediyorum. O zaman Türkiye'de bir yatımdan Oğuz Atay dedik ama bir de Ahmet Amdi Tanpınar Hı hı. senin sevdiğin hı hı. biz de programlarımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bayağı işlemiş olduğumuz için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın senin için önemini ne? niye yakınmıştır? E işte yine yine Türkçe'ye dönmek gerekiyorsa öncelikle Türkçe açısından bence çok önemli Türkçe kullanımı açısından ve e, ve ben mesela bunu Oğuz Atay için de düşünürüm e, insanın ruh halini yani psikolojisini Formula 1 yarışı gibi anlatabilen yazarlar bunlar. Yani bir Formula 1 yarışındaki hız neyse, o heyecan neyse, normalde uzaktan bakınca çok sıkıcı gibi durması gereken o düşünce dünyalarını, bir meydan savaşı gibi anlatabilen yazarlar. Bu açıdan e, benim için çok önemli tabii ki. E, çünkü ben de o meydan savaşında, ...ölmediği anlaşılan, onun içinde gözlerini açıp... ...sağa sola bakan bir bireyim. <gülüyor> <gülüyor> programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, ve... E, ...senin... E, ...tashih diye... ...nerede yazdığını hatırlamıyorum... ...bir şeyin var. Hı hı. Çok kısa bir... E, Bir alıntının üzerine yaptığın bir e, değişiklik var. Onunla bitirmek e, istiyoruz e, programı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim. E, ben de o alıntıyı okuyayım. E, tekrar programımızı bekliyoruz. Evet, teşekkürler. E, şöyle diyorsun. Bir zamanlar PİÇ diye bir kitapta şöyle yazmıştım. Hak edilen payların alındığı yer burasıdır. E, tabii yapılan taksim bazen adaletli olmayabilir. Ama zaten meydanın adı sadece Taksim'dir. Adil Taksim meydanı değil. Eksik bırakmışım diyorsun. Henüz olmalıymış o son cümlenin peşinde. Elinde kitap olan varsa bir zahmet eklesin. Bir de bilsin ki daima uyanık kalmak ve daima uyanık tutmak için kaç gündür Gezi Parkı'nda uyuyanlara selamı var piçlerin. Bir de benimle savaşma çünkü kazanırsan kaybedersin diyen Asil adında bir delinin. Çok teşekkürler. Ben abi. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol toz ...hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Takız diyor ki kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.